Merhabalar, Su hakkına Hoş Geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de ülke çapında çok büyük uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşadık. O gün Cumhurbaşkanının nükleyere atıfta bulunarak nükleer enerji işte nükleer enerji ihtiyacımız var. Eğer santralimiz olsaydı böyle olmazdı dediğini hepimiz hatırlıyoruz. Onunla ilgili bugün biraz konuşmak istiyoruz. Bu konuyu ele alalım dedik birazcık. Evet, elektrik kesildi. Yani e, elektrik kesintisini bahane ederek, insanların mağduriyetini bahane ederek çok daha büyük bir e, tehlikeye yol açabilecek e, niteliklere haiz bir enerjinin propagandası e, yapılmaya başlandı. E, aslında bu uzun tarihlerden beri yapılan bir şey. E, o dönem içerisinde elektrik kesintisi e, olduğu gün e, yetkililerden herhangi bir yanıt Hı. alamamıştık saatler boyunca. E, hatta ertesi günlerde de net bir e, gerekçe anlatamamışlardı. E, ve hakkında çok çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı elektrik kesilmesine ilişkin olarak. Hı hı. E, siber saldırıdan işte evet. e, Irak müdahalesine falan filan bir çeşitli sürü evet ve o gün aynı zamanda savcılığın, savcının öldürülmesi vardı. E, bir terör saldırısı e, gerçekleşmişti. Bundan hı hı. ilgili e, bir sürü spekülasyon yapılmıştı. Ama hı hı. E, Arkasındaki bu elektrik kesintisinin arkasındaki neden aslında çok basitti. Elektrik piyasasının özelleştirilmesiydi. Ne kadar çok parçalı e, hizmet sunarlarsa e, daha ucuza e, hizmet verileceğini, elektrik üret, üretileceğini e, söyleyen anlayışın Doğurduğu bir elektrik kesintisi Yaşanmıştı zaten iki gün Sonrasında da iki üç gün sonrasında da Birisi yetkililerden birisi çıkıp Hem istifa etti hem de istifa Gerekçesini bu biçimde hı. açıkladı Daha ucuza e, Elektrik almayı bekledik hı hı. E, Daha sonrasında Müfettişler gelip hakkımızda soruşturma Açmasın diye e, Dedi ve günler yani Çok uzun saatler elektrik kesintisi Oldu ve mağduriyetler yaşantı Çok ciddi boyutlarda Evet, şimdi e, biz Cumhurbaşkanı dediğini ciddiye alsaydık... ...yani gerçekten nükleer santralimiz olsaydı... ...kim bilir neler gelecekti başımıza, birazcık da ondan bahsedelim. Nitekim e, Fukushima'da buna benzer bir şey oldu. Japonya'da 2011 yılında hatırlarsınız çok korkunç bir kaza oldu nükleer santralde. Orada da sebep şeydi, elektrik kesintisi... Elektrik kesintisi olduğu için e, oradaki faaliyetler sonucu çok yoğun bir şekilde ısınıyor ortam. O soğutma işlemi gerçekleşemedi. O nedenle de e, oradaki çekirdekler e, erimiş oldu ve bir patlamaya neden oldu. Yani bir de bizim nükleerimiz olsaydı nükleer santralimiz bir de nükleer kazasıyla baş etmek zorunda kalırdık. Böyle bir elektrik kesintisi olduğunda. Diyelim. Evet evet ee, yani şey kısmı çok net yani olağanüstü bir durum yaşamadık özelleştirmeden dolayı büyük bir hmm. yaşandı e, deprem hmm. ya da sel gibi bir olağanüstü durum yoktu buna rağmen e, çok sayıda felaketin e, yaşandığını ve büyük felaketlerinde kıyısından döndüğünü e, döndüğümüzü biliyoruz e, Akgün senin de söylediğin gibi işte bir Nükleer santral olsaydı soğutma Hı. sistemlerindeki elektrik kesintisi nükleer patlamaya yol açabilirdi. Fukushima tam da böyle olan bir kazaydı. Ne derler evet. verilmiş sadakamız varmış. Kırk evet. <gülüyor> senedir verilmiş sadakamız var. Kırk senedir deniyorlar. Evet bu arada tabii reklamlar devam ediyor. Her tarafta o reklamları görüyorsunuz. Billboard'larda işte geleceğimiz için falan ortak yatırımımız, yatırımımız Türkiye'nin aydınlık Türkiye'nin e, aydınlık enerjisi e, Hı -hı. ve benzeri sloganlarla bezeli çocukların e, kullanıldığı e, bir reklam var e, Hı -hı. işte billboardlarda, televizyonlarda sık sık dönüyor. E, aslında e, ayıplı ve kusurlu bir malı... E, ...pazarlamak hmm. üzere... E, ...yapılan şeyler... E, ...reklam e, faaliyetleri... Evet, hmm. e, suç kapsamında... ...falan olması gerekiyor. E, çünkü nükleer e, santrallerin... <gülüyor> ...nükleer enerjinin... ...kirli tarihini... ...aklayan bir e, reklam çalışması... ...gerçekliği yansıtmayan bir reklam çalışması... Hmm. ...bu reklamın... ...bir an önce kalkması gerekiyor. Ama yapma nedenleri çok net. Çünkü... <gülüyor> Birazdan daha uzun boylu anlatmaya çalışırız. Türkiye'nin çok uzun zamandan beri nükleer sevdası var ve her seferinde şey derler. Biz aslında halka bunu ha. anlatamadık. Nükleerin ne kadar faydalı e, ve kullanışlı olduğunu anlatamadık Hı -hı. derler. Bu yüzden bir pazarlama evet. aracı olarak şimdi bu reklam kampanyasını Hı -hı. icat etmiş durumdalar. Evet hatta bu kampanyaya karşı da... Mersin Çevre ve Doğa Derneği Merçet Change.org'da bir imza kampanyası başlatmış. Siz de destek olabilirsiniz. Kampanyanın adı Mersin'de Akkoy'un nükleer santral reklamlarını istemiyoruz. Tabii nükleer santrali de istemiyoruz da reklamları da dalga geçer gibi adeta. insanların geleceğini karartacaklar. Doğayı ve toplumu yok edecekler Mersin'de. Ondan sonra bir de işte biz geleceği düşünüyoruz falan deyip hem çocuk resimlerini kullanıyorlar. Hem işte ne bileyim bir pilot resmi var. Yani böyle bir senin dediğin gibi şey devam ediyor. Bir halkı kandırma eylemi devam ediyor. Hatsafada. Ee, belki bu kandırma meselesini tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Çünkü e, nükleer santraller, nükleer enerjinin e, geçmişi kazalarla dolu. Evet. E, bizim akıllarımızda kalan e, ve bildiğimiz... Tabii ki e, çok büyük, 7 derecesinde e, tehlikeli olan e, kazalar. Çernobil, Fukushima gibi. Hı -hı. E, en yaygın bildiklerimiz bunlar. Ama e, 1950'lerden itibaren aslında kısa bir tarih, 50-60 yıllık bir tarih içerisinde. Yarım bir tarih aslında. Hı -hı. E, sayısız kaza var e, nükleer santrallerde. E, sadece kazalar değil, aynı zamanda çalıştığı zamanda... E, kaza olmaması durumunda da e, çevreye e, sağlık açısından olumsuz etkileri tespit edilmiş bir enerjiden bahsediyoruz. Ama tekrar hafızamızı tazeleyelim. edelim. Tam 26 Nisan Çernobil e, felaketinin yıl dönümünde hı hı. E, bir daha hatırlatalım Çernobil'i. Evet. Ne olmuştu diye. Evet. Çernobil'in dört numaralı reaktörünün üzerinde 500 ton ağırlığında masif çelik kapak gökyüzüne fırlamış. Yani nasıl bir şey olduğunu kimse tahayyül edemiyor. Büyük miktarlarda radyoaktif serpinti yirmiyi aşkın ülkeyi etkiledi ki Türkiye'de bunlardan birisi. Hatırlarsınız. Ee, o sırada böyle radyasyonlu çayı içenler, efendim işte hiçbir şey olmuyor bakın diyenler, e, fındık yiyenler falan televizyonlara çıkıp böyle gazetelere çıkıp demeçler veriyorlardı. Aslında burada Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının binlerce kat fazlası radyasyon toprağa, havaya ve denize karışmış oldu. Nükleer santral sahibi tüm devlet ve şirket yetkililerinin yaptıkları gibi bunlar önce kazayı sonra da onun sonuçlarını önce bir gizlemeye çalıştılar. O yıllarda tabii daha rahat böyle gizlemek. Ancak en az 60 bin kişinin ölmüş olduğu, 165 bin kişinin sakatlandığı... Ve 400 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını biliyoruz ve tabi yıllardır, on yıllardır etkilerinde hem Türkiye'de hem de o 20 ülkede hem de Ukrayna'da e, kanser olarak, başka hastalıklar olarak zaten görüyoruz. Evet, ee, bu kazaların e, saklanma meselesi nükleer santrallerin doğasında. Yani. Ee, ne olursa olsun e, bilgiler günlerce sonrasında e, insanlara ulaştırılıyor. Hatta ulaştırılmaması için çok büyük çaba sarf ediliyor. Çernobil üç gün sonrasında fark hmm. edilmişti. Ee, işte, ve binlerce kilometre uzaktaki e, radyasyon ölçüm, ölçümleri sırasında hmm. e, Rusya'da böyle bir şey olduğu fark edilmişti. Ee, Fukushima... 2011'de gerçekleşen e, felaketten sonraki zararın boyutuna ilişkin olarak yine bir hmm. e, giz perdesi var. E, yine şirket, sorumlu olan şirket e, bilgileri saklıyor. E, bunlarla ilgili de e, sonrasında işte veriler yavaş yavaş açığa çıkıyor. Evet. E, Fukushima'yı hatırlayalım bir miktar. Yine e, Fukushima'da ne oldu? Çok yakın bir tarih. 2011 hmm. tarihi. E, onda da işte deprem, tsunami ve arkasından elektrik kesintisiyle başlayan bir süreç. E, reaktörlerde erime e, gerçekleşiyor. E, ama işin ilginci e, bu dönem içerisinde e, Türkiye... Özellikle bu santrali ziyaret etmişti, Fukushima e, Daiichi e, ziyaret etmişti ve şey demişlerdi, yani olağanüstü bir teknoloji kullanıyorlar. Hı -hı. E, işte bir problem çıkması mümkün değil. Yerinde gittik, Hı -hı. gördük, test ettik e, ve işte biz de bu, bu nükleer e, santralinden istiyoruz demişlerdi e, ve arkasından işte kaza oldu, kaza <gülüyor> oldu. Kaza mı cinayet vardık orası da şey yapılır. Zaten yani Türkiye'nin bu dersleri aldığı yok. 40 senedir böyle bir nükleer santral kurma sevdi aslında. 1970'li yıllara kadar uzanıyor aslında. 1970'li yılların başında Türkiye Elektrik Kurumu tek nükleer santral kurulacak alanları belirlemek ve bu alanlarda gerekli fizibilite ve diğer araştırmaları yapmakla görevlendirilmişti. 76 yılında bu Mersin Akkuyu'ya Atom Enerjisi Komisyonu tarafından yer lisansı verildi hatta. 77'ye geldiğimizde ilk nükleer santral ihalesine İsviçre ve Fransız firmalarından oluşan bir takım uluslararası şirketler katıldı ama e, kredi bulamadıkları içme ya krediyle ilgili sorunlar nedeniyle ihale sona erdi. 83'te nükleer santral e, meselesi tekrar Turgut Özal tarafından yeniden gündeme geldi. İşte tam 1986'da da Çernobil nükleer felaketi karşılaşıldı. Böylece hem Türkiye'de hem de dünyada Santral'in güvenirliği sorgulanmaya başlandı. Mesafeli yaklaştılar birkaç sene. Hep böyle birkaç yapıyorlar sene, evet. çünkü. Hassasiyet yok olunca tekrar. Evet yani kamuoyunun unuttuğunu, bu felaketleri hafızalarından sildiğini düşündükleri anda tekrar hmm. gündeme getirmeye çalışıyorlar. Örneğin İtalya'da Berlusconi tam buna güvenerek bir referanduma evet demişti nükleer referandumuna. Ama o arada da işte Fukushima hmm. oldu ve İtalyan halkı... E, nükleer santral istemiyoruz dedi çünkü 86'da İtalya nükleerden vazgeçtiğini açıklamıştı. E, aradan bir zaman geçince tekrar nükleeri gündeme getirmişti. Isıt, Pusut ısıt. E, evet, fukusumu oldu. Hı. Fukushima'dan sonra tekrar e, İtalyanlar nükleer santral istemediklerini referandumla e, bir kez daha e, teyit etmiş oldular. Hem de yüzde 95 oranında. Evet. Hı, çok yüksek bir oran. Şimdi e, tabi en son. Biz bu programı yapma nedenlerimizden bir tanesi de genel olarak tamam nükleer enerji konusunda konuşacağız ama Akkuyu nükleer santrali projesinin temelleri atıldı biliyorsunuz. Ee, aslında Akkuyu nükleer santrali projesiyle Türkiye enerjisinin yüzde on kısmının karşılanması sağlanacak. Hı hı. Öyle diyorlar yani 2030'a kadar nükleer enerjiden karşılanacak diyor yüzde on ikisi. E ama şimdi şeyi düşünmek lazım. Türkiye'de kayıp kaçak oranı elektrikte yüzde ellilere falan dayanıyor. Evet. Aslında hani bunu çözseler böyle yeni nükleer santral kurmak yerine e, bu projelerin hiçbirisine gerek kalmayacak. Evet, çözseler derken yarı yarıya indirseler yeter. Olacağı da kesindir. Kesinlikle. Hı -hı. Ara veriyor muyuz yoksa? Evet bir ara verelim. Bu kadar Adıyla acı mi? şeylerden bahsederken e, Harabe de Palo'dan dinliyoruz. Agua. Seni sevdim ama seni I'm Evet su hakkında bu hafta geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de e, olan büyük çaptaki ülke çapındaki uzun süreli elektrik kesintisi ardından Cumhurbaşkanı'nın yaptığı nükleleri atıfta bulunan enerji ihtiyacımız olduğu açıklaması ve sonrasında da Akkuyu'da açılan ve daha doğrusu temeli atılan nükleer santralini konuşuyoruz. Ee, Akkuyu'yla devam ediyorduk zaten. Evet, Hı -hı. yani nükleer santrallerin e, su ilişkisine girmeden önce su varlıklarını nasıl kirlettiğini, genel Hı -hı. olarak nükleer e, enerjinin ne kadar tehlikeli olduğuna ilişkin e, bir ...biraz konuşmaya çalıştık. Akkuyu'nun e, tarihinde... ...aslında... E, ...sadece AKP hükümeti'nin değil... ...daha önceki hükümetlerin de... ...ne kadar ısrarcı olduğuna ilişkin... ...çok sayıda e, şey var, veri var. E, Hı -hı. Ama son... E, ...işte bu Akkuyu üzerinde yapılan... E, ...sözleşmede... E, ...kendi belirledikleri... ...kuralları da... E, ...nasıl ihlal ettiklerini görebiliyoruz. Yani bir... E, ...santralin inşa... E, Hı -hı. Pardon. Şey e, ihale aşamasından tutun da işte çevre hmm. e, çevre etki değerlendirme raporlarına kadar e, nasıl e, kendi Kurdukları, yazdıkları, kural, hüküm ne varsa Kanunlar. kanunlara ters düştüklerini görüyoruz. Uzun bir tarihi var Akkuyu'nun da. Ama işte şey bakacak olursak işte AKP hükümeti dönemi içerisinde neler oldu diye bakacak olursak Akkuyu'ya. Hmm. Başı iktidara geldiğinden beri hmm. buranın farklı ülkelere, farklı şirketlere... Bir hmm. tarzda yapalım da nasıl yapılırsa olsun ne diye evet e, sayısız girişimini görüyoruz. En son ise Rusya hükümetiyle yapılan bir anlaşma var. Akkuyu'da nükleer santral iki devlet arasında e, hmm. gerçekleştirilen bir anlaşma sonrasında kurulacak. Evet. E, gecikmeler olan bir şey. Çünkü bu güya e, ilk açıklamalarda 2017 yılında faaliyette olacaktı. Hmm. Yıl 2015 daha temeli yeni atılıyor. O da büyük ihtimalle sembolik bir şey henüz. Yani. Evet atılmıyoruz şey. çünkü. <gülüyor> <gülüyor> mücadele ederken. E 40 sene nasıl mücadele edildiyse bundan sonra da edilecek. Şimdi bu anlaşmanın aslında bu kronolojik sıraya baktığımız zaman o kadar karışık ki. Ama böyle ön plana çıkan bir takım şeyler var. Mesela bu anlaşmaya göre bir nükleer kaza olması durumunda... ...üçüncü taraf sorumluluğu işletici firma olan ismini söylemeyelim şirkete ait... Ama iki ülke arasında imzalanan diğer uluslar arası anlaşmalara baktığımız zaman ki Paris Sözleşmesi, işte Viyana Sözleşmesi. Bunlara göre tazminat bedeli 60 milyon dolarla sınırlı. Tabii bu rakamlar değişiyordur büyük ihtimalle. Hı hı. 60 milyon doların üzerindeki tazminatları Türk hükümetinin karşılaması gerekiyor. Fukushima nükleer felaketinin şu anki maliyeti 250 milyar dolar düşünün. Yani şirket kaza yaparsa... Biz sadece canımızı kaybetmeyeceğiz, evet. aynı zamanda çok büyük parasal kayıp da yaşayacağız. Tabii demektir. maliyeti e, bütün toplum olarak ödeyeceğiz. Ha, hazineden o. ödeyeceğiz. Evet. Hazineden ödenecek. Aynı evet. şekilde e, bu Rusya Federasyonu kanunlarına göre yakıt zenginleştirme e, amacı dışında başka ülkelerden nükleer atıkların ülkeye ha. sokulması e, yasakmış. E, yani bu kapsamda e, Türkiye'deki e, ...santralin nükleer atıkları ki bunlar yüzlerce yıl e, saklanması e, gereken hı hı. atıklar, tehlikeli atıkların Türkiye'de depolanması gerekecek. Evet, yani şimdi şey aklıma geliyor benim ister istemez. Hani bunu Ruslar yapacak, işte zaten ülkemizde uranyum yok denecek kadar az. Sürekli böyle enerjide dışarıya bağımlılıktan bahseden, bunu aşmak isteyen... Devlet yetkilileri acaba burada ne yapmaya çalışıyor yani? Hiç Hiç şekilde amaçları olduğu doğrultusundaki <gülüyor> kanalar gittikçe güçleniyor çünkü işte var olan kriterlerin hiçbirine uymuyor ne hmm. ihale yöntemi uyuyor ne sözleşmesi uyuyor bir oldu bittiye getirilerek hmm. bu santral yapılmak isteniyor hatta işi kolaylaştırıcı nitelikte çok ciddi adımlar da atılıyor e, PDK evet. tüm enerji yatırımlarında e, hesaplanan toplam yatırım tutarının yüzde yirmisini e, yüzde yirmi oranında askeri sermaye e, şartı getirirken e, işte rahat rahat nükleer e, santral kurabilsinler diye bu oranı yüzde beşe kadar indirmiş durumda. Evet. Bir şey istemiyor sermaye başta yatırım Hı -hı. miktarını e, garanti altına almak istemiyor bundan bile. Hmm. feragat etmiş durumda yani yapsınlar da ne yaparsa nasıl yaparlarsa yapsınlar peşindeler e, İşlerini kolaylaştırmaya çalışıyorlar şirketlerin evet. başka bir şeyleri yok evet şimdi programımızın son dakikalarına girdiğimiz için birazcık da hani su ve nükleer ilişkisinden evet. bahsedelim e, şimdi baktığımız zaman elimizde bir tablo var bizim 2014 tarihli Siyeney adlı bir kuruluşun araştırmasından almıştık bunu daha önceden de dün, güne, gündeme getirdik Burada böyle nükleer, doğalgaz, kömür, güneş, rüzgar gibi enerji biçimlerinin e, soğutma teknolojileri için kullandıkları su miktarları var. Böyle kıyaslayabiliyoruz. Doğalgaza, kömüre, güneşe, rüzgara baktığımız zaman özellikle güneşe, rüzgara baktığımız zaman çünkü bunlarda ortalama su kullanımı çok çok düşük. Evet. Rüzgarda sıfır e, civarında. Ee, nükleerde ise 168 metreküp bir megavat şey oluşturabilmek için enerji, elektrik, üretimi, elektrik için. üretimi için yani yüzlerce katı daha fazla işte doğalgaz ki bunun da çok yüksek bir maliyeti var su maliyeti var onun bile dört beş katı fazla kömürün yüz katından daha fazla falan yani bu, bu kısmı da var işin. Çok yoğun miktarda su kullanılıyor zaten bir de bu su kullanıldığı zaman temiz de temiz olarak doğaya geri verilmiyor. Yani radyoaktiviteye maruz kalmış oluyor ve kirlenmiş oluyor yani arıtılmadan çoğu zaman veriliyor. Zaten arıtılması da çok zor bu tip şeylerin. Bir de o yönü var onu da söylemiş olalım. Evet. Bir, bir vaktimiz varsa bir kısa şey daha belirtelim. Aynı zamanda yani çalıştığı dönemde su varlıklarını çok yoğun bir biçimde kullanıyor nükleer santral. Kaza alma, olması durumunda da en fazla kirlenen unsur yine su. Evet. Ee, nükleer tehlikenin çok sayıda sonuçları var. Kazaların çok sayıda sonuçları var. Toprak kirlenmesinden tutun da işte bulutlarla e, radyoaktif maddelerin taşınmasına, insan sağlığına etkisi e, çok sayıda. Ama su, e, kirlenen su en tehlikeli boyutunu e, oluşturuyor. E, Fukushima'daki e, felakette bunun verilerini çok net bir biçimde gösteriyor. Fukushima'da hala... Ee, su meselesi e, çok büyük bir sorun oluşturuyor. 800 ton e, bölgede e, her gün e, yer altına sızan su miktarı olarak belirtiliyor ve bu miktarın radyasyonlu evet su. radyasyonlu, Hı -hı. yani aslında şey yeraltı suyu bölgeye doğru aktığını düşünün. Bu Hı -hı. miktarın 300-400 e, tonu e, radyoaktif e, kirlenmeye maruz kalıyor ve bu yeraltı suyu ya da diğer sular e, okyanusa e, aktılır durumda ve TEPCO e, yani e, nükleer santralin şirketi e, uzun bir süre bu verileri insanlardan sakladı. Ha. Yani evet. e, 50 evet. ile 70 kat daha fazla e, radyoaktif kirliliği bulunan suyun e, yaklaşık bir senedir okyanusa aktığını evet. e, ancak bir, e, geçtiğimiz sene içerisine itirafta e, itiraf etmişti. Yani hepimizi ilgilendiren bir şey, okyanuslardan bütün dünyaya evet. yayılıyor demektir. O nedenle nükleere hayır demek gerekiyor. Nitekim 25 Nisan'da Sinop'ta bir nükleere karşı eylem var. Bir de 26 Nisan'da e, küresel eylem grubunun e, saat 4'te bir eylemi var. Galatasaray, Lisesi Galatasaray Lisesi'nin lisesinin orada. 19. yıl dönümünde e, Çernobiller daha fazla olmasın diye Evet. herkes bir araya gelecek. Evet, evet. Yani başka bir çare yok. 40 Hı. yıldan beri Türkiye'de nükleer santral yapılmasını bu mücadeleler engelledi. Bu mücadeleyi daha da büyütmek ve yaygınlaştırmak gerekiyor. Çünkü pahalı, ölümcül, tehlikeli, e, mantıksız, irrasyonel bir Hı. yatırım. Hiç kimsenin buna ihtiyacı yok. Evet kesinlikle. Su Hakkı'ndan bu haftalık bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Su hakkı.